Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, es-salatu Rasulillah. Kardeşlerim, ibadet çeşitleri ile ilgili ses kaydına devam ediyoruz. Bugünkü ibadet çeşitimiz tevekkül. Tevekkül kardeşlerim, kişinin istediği şeyi elde edebilmesi ve hoşlanmadığı bir şeyin de bertaraf edilmesi, yok edilmesi hususunda sebepleri yerine getirmek şartıyla Allahu Teala'ya güvenip dayanmasıdır. Evet, allah Teala'ya tevekkül ibadet türlerinin en büyüklerinden birisidir. Allah Azze ve Celle çünkü tevekkülü şu ayette, Maide Sürüsü 23. ayette iman şartıyla birlikte saymıştır. Buyurmuştur ki وَاَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْكُمْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Eğer siz mümin kimseler iseniz Allah'a tevekkül edin. Allah'a dayanıp güvenin. Mümin kimseler iseniz böyle yapın şeklinde İman şartıyla birlikte sayılmıştır. Her kim Allah'a dayanıp güvenir, tevekkül ederse, Allah Azze ve Celle ona yeter, onu korur, rızıklandırır ve ona yardım eder. Bakın Talakü Suresi 3. Ayette buyuruyor ki Allahu Teala, Wameyyi tevekkül alillahi, fehu hasbu. Her kim Allah'a tevekkül eder, güvenip dayanırsa, Allah ona yeter, yeterli gelir. Yine bir başka ayette Alimran suresi 173. ayette buyuruyor ki ellediine kâlil humun nasu inna Onlara bazı kimseler dediler ki insanlar ki bunlar düşman insanlardır size karşı bir araya geldiler, toplandılar. Öyleyse bu sebeple onlardan korkun denildiğinde de bu söz, bu şekilde bir durum. Onların imanını arttırdı da, onlar dediler ki hasbunallah, Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir. Demişlerdir. Yani düşmanların, Müslümanların aleyhine toplanmaları, işbirliği yapmaları, anlaşmalar sağlamaları ve üzerlerine yürümeleri bile iman edenlerin imanını arttırmakta Allah'ın vekil olduğunu Hatırlamakta, dile getirmekte ve Allah bize yeter demektedirler. İşte bu imanın gücünü gösterir. Kulun imanı güçlendikçe Rabbine olan tevekkülü de güçlenir. Sağlamlaşır. İmanı zayıfladığı zaman da Allah'a olan Rabbine olan tevekkülü zayıflar. Allah'tan başkasına tevekkül eden ise hor ve zelil olur. Hüsranı uğrar gider. Allah onlardan yapmasın. Azze Cennet. Burada tevekkül Nasıl yapılacak? Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden birisi geliyor diyor ki Ya Resulallah devemi dışarıda bıraktım. Bu şekilde bağlamadan mı tevekkül edeyim yoksa bağlayarak mı tevekkül edeyim? Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki sebepleri yerine getir. Ondan sonra neticeyi Allah'tan isteyen manasında deveni bağla. Ondan sonra tevekkül et buyuruyor. Tevekkülün şartı meşru ve dünyevi gerekçeleri yerine getirerek ondan sonra neticeyi o tedbiri almakla beraber neticeyi Allah'tan ummak kötü korktuğumuz ustadan güvende olmayı veya umduğumuz hayırlı işlere ulaşabilmeyi Allah'tan ummak demektir. Tevekkülün böyle bir şartı var. Mutlaka sebeplerin yerine getirmesi lazım. Allah'tan başkasına tevekkül ise iki kısımdır. Bunlardan birincisi sadece ve sadece Allah'ın güç yetirebileceği işlerde Allah'tan başkasına tevekkül işi mesela rızık elde etme, mesela korunma, güven içinde olma, mesela yardım ve şefaat gibi isteklerini dileme hususunda ölüllere veya tağutlara tevekkül edenler bu kısma girerler. Bu ise büyük şirktir. Çünkü bu ve benzeri işlere Allah-u Teala'dan başkası güç yetiremez. Saydığımız şeyleri tekrar edelim. Rızık Allah Azze ve Celle'nin üzerine Kul sebepleri yerine getirir. Çalışır, gayret eder. Rızkını elde etmek için çaba sarf eder. Ama netice gene Allah'tandır. Allah'ın yazdığı rızık kişiye gelmektedir. Hakeza sığınmanın gereğince korunma veya Allah'ın güç yetirebileceği hususlarda başkasından yardım isteme ve şefaat Allah'ın hakkıdır. Şefaat başkasından istenmez. Dolayısıyla Allah'ın yetkisi altında tamamen Allah'ın tasarrufunda olan bir şeyi sadece Allah-u Teala'nın güç yetirebileceği şeyler başkalarından istenmez. Şefaat de bu kısımdandır. Dolayısıyla bu saydığımız ve benzeri hususlarda Allah'tan başkasına tevekkül o kimsenin büyük şirk koşmasını ifade eden önemli bir günahtır. Bundan sakınmak gerekir. Allah'tan başkasına tevekkülün ikinci kısmı ise olağan vasıtalar hakkındaki tevekküldür. Allah'ın rızık vermek veya bir zarar defetmek gibi bir imkan tanıdığı yaratılmışa tevekkül etmek bu kısma girer. Çalışan için mesela çalıştıran, işçi için işveren gibi veya bir zararı defetmek hususunda birisinin o zararı defetme yetkisi var, sultası var, imkanı var. Bu durumda bazı kullar bu hayrı elde etmeye veya zararı defetmeye imkan sahibi olan kim yaratılmışlara tevekkül ederler dayanırlar, ona güvenirler. İşte bu ise küçük şirkin bir çeşididir. Bunlar küçük şirktir. Bu bahsettiğimiz ikinci husus. İlk ise büyük şirketi. Güç bir işi yapma hususunda birisine vekil tayin etmek ise caizdir. Herhangi birisi güç yetirebileceği, yapabileceği bir hususta bir başkası vekil tayin edince zaman bu caizdir. Ancak bu vekaleti veren Vekil tayin eden kimse, vekil tayin etmiş olsa bile ona tevekkül edemez, ona dayanamaz, sırtını yaslayamaz. Bilekis neticeği gene Allah-u Teala'dan istemek ve vekil tayin ettiği kişinin işini kolaylaştırması, vekil tayin etmekle aradığı istediği hayra ulaşabilmek için Allah-u Teala'dan yardım istemesi, o vekilin işini kolaylaştırması için Allah-u Teala'ya müracaat etmesi, dolayısıyla güvenmeyi, sırt dayamayı, tevekkülü dene Allah'a yapması gerekir. Vasıtaları kullanmak ise tevekküle ters düşmez. İnsanlar çeşitli vasıtalara karşı üç türlü tavır geliştirirler genellikle. Bunlardan birincisi, bazı insanlar vardır ki vasıta ve sebepleri inkar ederler. Ve onları kullanmanın tevekküle ters düştüğüne inanırlar. Bu büyük bir cehalet, akıl ahmaklıktır. Bilakis, Allah Azze ve Celle takdirlerine bazı işleri veya kişileri vasıta ve sebep yapabilir, yapar. O sünnetullah'tandır. Bu vasıta ve sebepleri inkar etmek ve bu vasıta ve sebepleri kullanmamak tevekkülle inintili değildir. Bilakis sünnetullah bu vasıta ve sebeplere yapışmayı yerine getirmeyi ama tevekkülü dayanmayı sadece Allah Azze ve Celle yapmayı gerektirir. İnsanlardan bazıları bu vasıtaları kullanma ise sebepleri vasıtaları kullanırlar ve bu sebeplere dayanıp güvenirler. Yani Allah'ı azze ve celle'yi devre dışı bırakırlar. Sadece vasıtaları, sebeplere dayanırlar. Mesela rızkını temin eden bir kimsenin sadece aklına veya çalışıp çabalamasına ki bunlar vasıtası sebeptir, bunlara dayanması, bunlara güvenmesi ve rızkının bunlarla bağımlı, bunlarla alakalı ve sınırlı olduğuna inanmaz. Bu ise tevhide ters düşen veya onu eksilten bir şirktir. Çünkü bunların hepsi vasıtadır, sebeptir. Vasıtalar, sebepler kullanılır ama o vasıtalara sebepleri halk eden veya emreden Allah'u u Teala'ya tevekkül edilir. Bazı insanlar da, ki olması gereken de budur, vasıta ve sebepleri kullanırlar ama sadece Allahu u Teala'ya tevekkül ederler sebebin ancak Allahu Teala'nın izniyle faydalı olabileceğini bilirler. Nebilerim ve onlar güzelce tavırlarından takip ettikleri hak yol ise işte budur. Allahu Teala bizleri hakkınca kendisine tevekkül eden kullarından hasın hayırı elde etme ve yaşlardan kötülüklerden uzak kalma hususunda gerekli vasıta ve sebepleri gereğince kullanan ama o sebepler ve vasıtalara gönül bağlamayan, onlara tevekkül etmeyen onları Yaratıcı konumuna yükseltip de o makamda görmeyen hakkınca türkün sahili kuran noktasını azap edince. <gülüyor>